Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Mus'ab bin Ömer radıyallahu anh. Cahiliye devrinde Sidane ve Hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten ve Kureyş'in ana kollarından Beni Abdüddara mensup olan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab, Kureyş delikanlıların en zarifi ve en yakışıklısıydı. O büyük bir nimet içerisinde yaşıyordu. Belki de Mekke'de Musab bin Umeyr'in elde ettiklerine sahip olan hiçbir genç yoktu. Kokular sürünür, Mekke sokaklarında yürür ve genç kızların ilgisini üzerine çekerdi. İlk iman edenlerden birisi olan Musab bin Umeyr radıyallahu anh, peygamberliğe şiddetle karşı çıkan ailesinin buna izin vermeyeceğini bildiğinden resul Ekrem'in yanına bir süre gizlice gidip geldi ve namazlarını da gizli kıldı. Müslüman olduğu ortaya çıktığında hayatında zor bir dönem başladı. Babası ve annesi onu Müslüman olduğu için hapsettiler ve yolundan dönmesi için çeşitli baskılar yaptılar. Fakat onu yolundan geri döndüremediler. Musab bin Ümey radiyallahu anh peygamberliğin beşinci yılında ilk kafileyle Habeşistan'a hicret etti. Bir süre sonra Mekke ileri gelenlerinden bazılarının İslam'a girdiği yolunda yanlış bir haber duyulunca 38 kişiyle birlikte geri döndü ve 1. biatına kadar Mekke'de kaldı. Bu tarihte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'lilerin isteğiyle onu İslam tarihinin ilk muallimi olarak görevlendirdi ve bu sebeple Medine'ye ilk hicret eden sahabi Mus'ab bin Umeyr oldu. Esad bin Zürare'nin evinde kalan ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüten Mus'ab radiyallahu anh, Allah Resulü'nün tebliğ tarzını çok iyi kavraması, Kur'an-ı Kerim'den o zamana kadar inmiş ayetleri ezbere bilmesi ve etkili konuşmasıyla Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi tanınmış şahsiyetlerin ihtida etmesini sağladı. Medine'de Esat bin Zürare ile birlikte cuma ve vakit namazlarını kıldırdı. 622 yılının hac mevsiminde ikisi kadın 75 kişiyle Mekke'ye geldi ve Resulullah'a bir yıl içinde yaptığı tebliğ faaliyetini anlatarak onun takdirini kazandı. Medine'ye hicretin başlangıcı olan ikinci akabebiyatının hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde önemli görev yapan Usab üç ay daha Mekke'de kalıp geri döndü. Hicretten sonra Rasul Ekrem onu muhacirlerden Sa'd bin Ebu Vakkas, Ensardan Ebu Eyyübel Enşarı ile kardeş yaptı ve kabilesinin geleneğine uyarak Bedir'de muhacirlerin Uhud'da bütün Müslümanların sancağını onun taşımasına izin verdi. Uhud savaşında müşriklerin ilk önce bozguna uğrayarak çekildiklerini gören okçular dağın tepesindeki mevzilerini terk ettiler.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 Düşman bu defa Mus'ab'a saldırarak mızrağı sapladı ve mızrağı kırıldı. Mus'ab radiyallahu anh yere düştü ve sancakta düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ile birlikte savaş alanını incelemek için Mus'ab'ın yanı başına geldiğinde, ashabın samimi gözyaşları sel oldu aktı. Savaştan sonra şehitler defnedilirken, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yoksul bir kıyafet içindeki musabı yanındakilere göstererek onun bir zamanlar en güzel elbiseleri giydiğini, en güzel yemekleri yediğini fakat Allah ve Rasulünün sevgisini her şeye tercih ettiğini söyledi. Ardından müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice kişiler vardır. Onlardan bazısı sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş. Bazısı da şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Nalindeki ayeti kerimesini okudu. Sahabiler daha sonraki dönemlerde bolluk ve refah içinde yaşadıkları zamanlarda daima musaba almışlardır. Bunlardan Habbab bin Eret radıyallahu anh, Mekke'den Medine'ye dünyevi menfaatler için değil, Allah rızası için hicret ettiklerini, fakat Allah Taala'nın kendilerine dünya nimetlerini de verdiğini, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh gibi, arkadaşlarının bu nimetlerden hiçbir şey tatmadan ahirete intikal ettiklerini belirttikten sonra, uh da şehit olduğu gün, onu saracak bir kefen bulamadıklarını, bedenini hırkasıyla örtmeye çalıştıklarında, başına çekince ayaklarının, ayaklarına çekince, başının açıldığını, sonunda başını örtüklerini, ayaklarının üstüne de, kokulu bir ot demeti koyduklarını söylemiştir. Mus'abül Hayr diye de anılan Mus'ab radıyallahu anh, Ümmül Mü'minin Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi,